Ey iman edenler, mümin hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mümin olduklarını anlarsanız artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına, kâfir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınların nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer, eşlerinizden biri, dinden dönüp kâfirlere kaçar da, sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara, ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup, iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu, kocasına isnat etmemek veya gayr meşru bir çocuk dünyaya getirip, onu kocasına mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin, meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında, sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir.